Bir kadın namaz kıldıktan sonra saçının birkaç telinin veya bir kısmının göründüğünü fark ederse o namazı tekrar kılması gerekir mi? Sadece saç için de değil aslında bu. Erkek veya bayanlar için örtülmesi gereken ölçüler var dedik biraz Hı -hı. önceki soruya cevap verirken. Yani setru avret kuralı erkek içinde, kadın içinde nerelerse onlar bilerek veya bilinmeyerek açıldıysa yani bilinçli olarak açıldıysa derhal örtülmeli. Yani olabilir. İnsanın, kadının saçı olabilir. Veya bir başka bir uzvu olabilir bir erkeğin. Mahrem bir uzvu olabilir. Olabilir. İnsanlık hali namazdayken açıldı. Evet. Derhal kapattıysak sorun yok. Peki açıldı ve fark edemedik namazı öyle sürdürmüşüz. O zaman burada ölçümüz şudur. O uzvun dörtte birine ulaşıyor mu açılan yer? Yani e, hanımefendi saçının telini soruyor. Hı. Herhalde birkaç telin Gözükmüş olması veya açık olarak namaz kılmış olması saçlarının dörtte birine tekabül etmeyeceği için bu ne olabilir? Buna bir mahsur yok. Dolayısıyla bu şekliyle namazını baştan sonuna kadar da bu şekilde kılmışsa namazına herhangi bir zarar yoktur efendim. Yani iade, yani gerek iade etmesi gerek yok. etmesi gerekmez.